Dostu sizin Okulu sunar. Günaydın. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Günaydın. Şimdi iki tane resimli kitap var elimizde. Önce seninkiyle başlayalım. Evet, benimkiyle başlayalım. Benim elimdeki kitabın adı İricik. Benji Davis'in yazıp resimlediği bir resimli kitap bu. Red House Kids'ten çıktı. Çok güzel. Kısa süre önce yayınlandı bu kitap ve e, Türkçe çevirisi de e, Şiirsel, şiirsel Taş'a taş ait. Evet. E, i̇ricik bir kurbağa, adına bakmama ama İricik olduğuna, e, hiç de o kadar iri bir kurbağa değil. Zaten hikaye onun e, hemen hemen bir kurbağa olduğu günlerde başlıyor. Bir dakika ama İricik, zaten iri baş. Evet, bir iri baş. Denir yani evet. oradan İricik değil mi? Tamam. E, ama bir iri baş olarak da çok küçük bir ha, küçük bir iri evet bir kurbağa değil neredeyse bir kurbağa diye tanımlanıyor bu diğer kardeşlerinden çok küçük yani koca bir sürü var sürü hep birlikte topluca bir yere gidiyorlar mesela iricik ta onların arkasında tek başına kuyruğu Onları, da küçük tabii evet, kendi de küçük onlara yetişmeye çalışıyor o kadar küçük ki Diğerlerine yetişmek için kuyruğunu hepsinden iki kat fazla, iki kat hızlı çırpması gerekiyor ee, ve diğerleri onu uyarıyorlar her seferinde geride kalma sakın diyorlar. Çünkü geride kalanı hombul hobul yakalar. Hombul hobul mu? Evet, hombul, hombul hobul. Hımm. Ee, bu sahnede, şimdi çok hoşuma gidiyor bu sahne. Güzel böyle bir yeşil içinde, mavi dalgaların da olduğu bir e, göl suyunun içindeyiz. Hı hı. İrbaşlar böyle renkli renkli gözleriyle o suyun içinde ışıldıyorlar. Hombul bahsettikleri anda arka sayfayı çeviriyoruz ve bir anda bir karanlığın içine gömülüyoruz. Amanın! E, karan, simsiyah bir fon. Belli ki gölün derinlerinde bir yer burası. E, Hombul Hobul'da dev bir balık. Yani e, diğer Yok. irbaşlar için. Bir canavar, bir su canavarı korkunç. O yazık zavallı minicik iri başları yiyerek doymaz ki bu. Evet, Gerçi koca balina plankton yiyor. Vazgeçtim bu ikimden. İricik hombul hobulu hiç görmemiş bilmiyor ama e, onunla ilgili söylenenleri duymuş. E, gölün dibinde karanlık bulanık sularda yüzdüğünü biliyor. Çamur kadar yaşlıymış. E, ve güneş batana kadar bekler. Göle karanlık çökünce de sinsice çıkıp avlanırmış tam bu karanlıktan çocukları korkutma şeyisi Bak karanlık oldu mu eve gir değil mi o hikaye evet. birazcık yani irici korkulu rüyası bu ee, olup olabilecekleri düşünmek bile istemiyor ve e, onun gerçek olmadığını inanmaya çalışıyor yine de güneş batınca önlemini alıyor mutlaka e, kayaların bitkilerin aralarına kuytu köşelere saklanıyor ki hombulu bulu hombul onu bulamasın böyle işte Zaman geçiyor. Humbul korkusuyla bir oraya bir buraya yüzüyorlar. Hayat sürüyor ama iri başlarda günden güne değişmeye, büyümeye başlıyorlar. Büyüdükçe bacakları teker teker çıkmaya başlıyor. Ayakları oluşuyor. Sonra giderek güçleniyorlar. Bacakları uzuyor. Ve daha hızlı yüzmeye başlıyorlar. Fışır foşur foşur foşur, foşur diye böyle her yerin uçarcasına. Bir süre sonra kuyrukları da küçülmeye başlıyor. Hepsi böyle kol kola girmiş sevinç içindeler ama iricik hariç. İricik hala çok küçük. Ee, onun bacakları çıkmış bir miktar ama yine de diğerleri gibi yüzemiyor. Hmm. Ee, diğerleriyle birlikte uyuyor. Hep bir aradalar ama bir süre sonra fark ediyor ki kardeşleri teker teker ortadan yok oluyor. Yani Bir azalmaya başlamışlar. Evet. İricik bunu fark ediyor. Fark edince de tek tek Kardeşlerini saymaya başlıyor. 10, 9, 8 derken giderek e, ortadan yok oluyorlar. Nereye gidiyorlar bunu düşünmek bile istemiyor. Çünkü yine orada arkada dev bir göz, humble yani humble. dev bir humbul hover görüntüsü aklının içinde onun şişiyor. E, ve sonunda iki kardeş kalıyorlar. Ve daha da görsünün e, sonunda geriye sadece iricik kalıyor. On bunu hayatta yakalayamaz derken bir şeyler oluyor. İricik e, kaçmaya başlıyor. E, başka bir çaba gösteriyor. Sonra bir de bakıyor ki suda değil artık. Bambaşka bir yerde ve e, beklemediği bir sonla, hmm. güzel bir sonla karşılaşıyor. E, bir dönüşüm hikayesi İricik. Ben iki şey daha e, görüyorum bunda dönüşümün dışında. Yani ee, bir tanesi e, hiçbir çocuğun gelişimi aynı, aynı hızda de. olmuyor. Hatta bir insanın farklı parçaları farklı hızlarda gelişiyor. Ruhsal olarak da bedensel evet. olarak da. Hani bir bunu görüyorum orada bu hoşuma gidiyor. Evet. Gitti yani bir şey daha var ama e, yararlı stres. Ya stres hep ya evet. hani strese girdim falan çocuklarımız travma oluyor mesela bir şey oluyor. Ayağı incini çocuk travma oluyor falan hı. öyle de bir kafamız var ya bizim bir garip. Ee, yararlı stresi de görüyoruz burada. Evet. Yani o o son sahnedeki o dönüşümü yani dönüşümün gerçekleştiği sahne diyelim hı hı. aslında e, başına gelmesinden en çok ürktüğü şeyle ilgili bir yandan. evet. Ee, yani bir dönüşüm hikayesini bir ile anlatmak tabii iyi bir tercih Hı -hı. olmuş. Kurbağanın kendisi zaten baştan sona e, sıra dışı bir değişim geçiren canlılardan biridir. E, Benji Davies'i başka kitaplarıyla biliyoruz zaten. Daha önce Red Out Kids'den e, Yalnız Balina Çıktı. Hı -hı. Çok severim çıktı. evet onu da çok severim. Ee, hep çocuk, çocuk karakterlerin olduğu kitaplar. Sıkı Dostlar. Evet, Sıkı Dostlar da yazarı değil yani. Bir çizeri. çizeri. Ama yine orada da evet. bir e, çocuk var odakta. E, ve çocukların yaşadıkları birtakım sorunları, durumları işte yalnızlık, e, işte yaşlı, insan genç insan ilişkisi, arkadaş ilişkileri ve bu bu ilişkilerde yaşanan problemleri çocuk bakış açısıyla çok güzel anlatıyordu. Burada değişiklik Yapmış evet. ve bir e, başka bir canlıyla yine çocukların yaşadığı bir takım sorunları e, Ya da durumları Durumları e, bize anlatmış ve e, çocuklara diyor ki Hepiniz biriciksiniz, hepiniz değişiyorsunuz, hepiniz büyüyorsunuz, hepiniz farklısınız Ama hepiniz olmanız gerektiği gibisiniz, e, endişe edecek bir şey yok e, Ve korkuları da e, bir biçimde geride bırakıp aşabiliriz Evet, evet. Ve sonunda güzel bir noktaya varıyor İricik, e, dönüşüyor her e, macerada olduğu gibi. Burada da kahraman dö dönüşüyor, büyüyor, değişiyor ve e, hoş bir sonla e, noktalanıyor. Kitabın resimleri e, ve renkleri özellikle iri başların hmm, rengeli gözleri evet. e, hoşuma gidiyor. Bir de son sahne var tabii şimdi hikayenin sonunu ben söylemedim ama. Ee, şunu diyebilirim ki e, mavilerin, yeşillerin, o göl dibinin olduğu benzer renklerin kullanıldığı sahneler İrici'nin dönüşümüyle birlikte e, en son sahnede rengarenk evet, bir ortama konuşuyor. Şey o da e, başka türlü bir urgu yapmış gibi geldi bana. Çok güzel olmuş. Aslında mevsimi geçti. Keşke e, İricikleri görebileceğiniz bir mevsimde olsaydık. Evet. İricikleri değil tabii, iri başladı, i̇ri başladı. Tayga ve Orman'la biz bu yazın başında... Mayıs ayında ne yazdım 1 Mayıs'ta hatta bir su birikintisinde uzun uzun incelemiştik bunları <gülüyor> ve bu saklanma konusundaki maharetleri gerçekten inanılmaz yani evet. inanılmaz güzel saklanıyorlar eğer işte ne bileyim suya tabii ki çok meraklı olduğu için çocuklar çomakla dürtmek <gülüyor> bir şey atsak ne olur acaba falan gibi bir sürü şeyle böyle bir dağılıp o taşların, bir şeylerin arasını öyle bir saklanı veriyorlar ki hakikaten yokuşlu veriyorlar evet. ortadan yani. Çok kırıklar evet. gerçekten. Ya yani bir yerde Hızı bulursanız tabi izleyin yani. Evet, gözlem yapmak evet. için gerçekten. E, Çocukların bir, bayıldığı öyle. bir şey, ben de severdim çocukken. Evet. Bir de onları besleme çabası vardır. Neyse girmeyeceğim onlara. <gülüyor> e, kitabın adını ben tekrar edeyim. İricik Bir de kapakta e, alt başlık var alt başlık değil de bir açıklama diyebiliriz. En büyük öyküler bazen en küçük başlangıçların devamıdır diyor. Benji Davis'in yazıp ve resimlediği bir kitap bu Red How çıktı. Türkçesi eee şiirsel, e, şiirsel taşım Türkçesiyle. İstersen kurbağalı bir şarkı. Tamam ne çalalım. seçtin? Ben tabii ki kurbağa deyince aklıma ilk gelen kişi kurbağa kermit oldu. <gülüyor> Maput Show'dan kurbağa kermiti dinleyeceğiz. Kokomo. Okay. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Yeni bir resimli kitap. Yani evet. başka bir resimli Hı. kitapla devam ediyoruz. Kitabın adı Kumdan Kale. Kumdankale. Aynat Sarfati. Aynat mı? Eynat mı? Aslında emin değilim adını nasıl okunduğundan. Sarfati Aynat Sarfati tarafından e, yazılı, resimlenmiş bir kitap bu. Olcay Maden'in Türkiye çevirisiyle Çınar tarafından yayınlandı. Çınar yayınları tarafından. E, şimdi Sarfati'nin daha önce başka kitabından da bahsetmiştik. Komşularım adlı bir kitabı vardı. O Red House Hı -hı. çıkma bir kitaptı. E, kitaptan bahsetmeden hemen niyeyse bunu söyleyesim geldi. E, kendi içinde son derece tutarlı bir e, yazar ve çizer olduğu belli e, Aynat Sarfati'nin. Şimdi Kale'de. Bir çocuk kahramanımız var. Onun da ilk kitabında yani diğer kitabında komşularımızda bir çocuk kahramanımız vardı. Bu Ama önce şeyle başlıyoruz. Böyle çok güzel rengarenk bir plaj, sapsarı kumlar, masmavi bir deniz ve rengarenk insanlar işte bikinileriyle, mayolarıyla, plaj havluları, şemsiyeleri, yer yok yer olmuş, yok. tavla oynayanlar, işte ne bileyim can simitleri, işte bir fok var mesela arada bir yerde. Ha bir de, <gülüyor> Güneşleniyor evet. arada değil mi? Adım. Komşularımda da vardı yine bu kitabın başında beni bulabilir misin diyen bir e, neydi kobay. bunun adı? Bir kobay o çizgili mayosu olan bir kobay yanındakinin adı ne yengeciydi bu taygaylı orman bilirdi kesin ha, de. Evet. Neyse e, unuttum bir de bir yengeç var e, ilk kitabında da vardı bunun yengeci gibi. Yengeci de mi arıyoruz ben kobayı kobayı. Onu Yengeci de arıyoruz onu da hep bir yerde buluyoruz e, kobayı da hep bir yerde buluyoruz o zaten o çizgili mayo benim hayalim. <gülüyor> evet. Şimdi kitap böyle bir plaj sahnesiyle açılıyor. Yani e, alt alta üst üste. Aa bir mumya varmış orada. Evet, Bak bunu yeni yani gördüm. Plaj, ilk sayfadan zaten kala kalıyorsun. Kitabı da, okuyamıyorsun bile. Bu da bir iglo değil mi? Evet. Plajda bir iglo da var. Ya işte böyle evet. rengarenk ve Victorian e, bir çift var. piknik yapıyor. Evet ya. Yani Ayla işte böyle değil. resme bakarken kaybolduğunuz <gülüyor> bir kitap daha girişten. Ee, sonra bir çocuğa odaklanıyoruz yine sarı kumların üzerinde. işte bir e, Kendisi anlatıyor aynı zamanda. Kumdan kale yapmayı çok sever, sevdiği için kumdan kale yapıyor. Bu arada içinde mesaj olan bir şişemi istersiniz. Yani arada bir sürü başka ayrıntılar da var. Ee, kumdan kalesini yapmaya başlıyor mu? Bayağı da büyük bir şey yapıyor. Yani öyle küçük bir şey beklemeyin. Kendi boyunu aşmış durumda. Ee, zaten o da diyor ki böyle sıradan bir kale değil. Ee, sonra kumdan kalenin gelişimini bir sayfada görüyoruz ama sonra bir bakıyoruz. Yani hani ne bileyim. Kremlin mi desem efendime söyleyeyim, neydi Gardinin yaptığı şeyin adı Ay, unuttum Sagrada, Sagrada familia. familia mı desem aslında işte, her şeyden biraz var biraz böyle pagodalar evet. o hani hiç çivi bile çakmadan yapılan o Japon mimarisinin Çin mimarisinin işte karakteristik çatıları ya bir sürü şey bir arada. Koca bir yapı. Yani çocuk üzerinde küçücük kalıyor. Bu arada kulelerden birinin ucuna parmak ucunda duruyor yani. Bir başka kulenin tepesine süsünü koyarken. <Gülüyor> Deniz kabuklarıyla süslemiş çünkü. Etrafında bir hendek var. Hendeğin de timsahı bile var yani. yani. Öyle böyle bir kale değil gerçekten. Sonra içini görüyoruz. O kumdan kalenin içinde işte böyle mukarnaslar efendim eksedralar neler neler yani bir sürü mimari yapı kolonlar işte sütun başlıkları duvar resimleri. duvar resimleri heykeller neler neler var yani içinde ama sapsarı hani böyle bir altın havası Aha. da var o kumun sarılığın içinde böyle sarmal merdivenler çift taraftan geliyor orası belli ki deniz manzaralı balo salonu gibi bir yer tepede koca bir kristal avize asılı ne yaptın çocuk <gülüyor> yani, böyle bir yer inşa etmiş ve bir sonra tabii ki bir sonraki sahnede çok geçmeden e, krallar, kraliçeler e, tabii ki böyle bir yapı yapılınca kim ziyarete gelecek? Bütün dünyada. değilim ya yani krallar. Kraliçeler gidecek de dünyanın her yerinden ama hani ne bileyim mihraceler mi istersiniz? Yani işte firavunlar mı istersiniz? Ne bileyim yani hepsinden var burada. Ee, sonra bir, bak burada. Moana gibi bir karakter de varmış mevanda evet, yani yeni demin fark plajda güneşlenen tiplere benzeyen kafası boneli, evet, bir kadın, kafası da boneli bir kadın da arada <gülüyor> e, bu arada işte hala e, Koba'yı burada arayabiliyorsunuz e, ondan sonra ve şeyin bir, sahneler giderek gelişen yani her sayfayı çevirdiğinizde e, yepyeni bir aynı yapının içinde yepyeni bir durum e, karşınıza çıkıyor e, işte çeşit çeşit dondurma servisi yapılan yemek salonu duşlar Ondan sonracığıma içinde başka başka bir sürü salon işte burada şarkı söyleyen birisi bir atlı karınca bir sürü şey var içinde bir müze gibi bir yer. Her yapının mekanın her bir boşluğu başka bir şeye dönüşmüş. Botanik bahçesi Botanik bile, bahçesi var, bile var. kumdan kale. Bu bir kumdan kale yani orada şüphe yok. Ve tabii bir balo. Yani mecburen şimdi bu kadar prens, prenses, kral, kraliçe, şövalye bilmem ne hani hepsi gelince ne yapacaksın? Ben olsam balo yaparım bir tane. O da öyle yapıyor yani. Ama trapezci falan da var artık. Yani olaylar iyice gelişti. Süslenmiş içi balonlarla, şunlarla, bunlarla. Ee, o da çok eğlenceli geçiyor. Yatıyorlar, uyuyorlar falan ama işler kahvaltıda bozuluyor. Çünkü işte yedikleri her şey kumluğu. İşte ne bileyim bütün giysilerin içi kumlu zaten uyuyamamış. O kumlar bezelye prenses gibi. Ondan sonra şövalye diyor ki tam böyle kart oynuyor bir grup şövalye mesela. Bak bu şey... E, Donkey, Donkey Shot. Shot. Düpedüz. Bu ama şey Game of Thrones'da neydi? Neydi? neydi? Uzun boylu kadın şövalye. Ha, evet ona benziyor. Bu da ona benziyor falan. Yani burada şey oynuyorlar şu hani... E, Ellerini koyarak filan oynanan iki şövalye ondan oynuyor. E, unuttum oyunun adını. Yani her türlü eğlence mevcut. Evet badminton adı. oynayanlar var ama bir yandan sorunlar bitmiyor. Çünkü bütün bu şövalyelerin zırhlarının arası kumda olmuş Böyle kolları kasılıp kalıyor filan <gülüyor> hani kıpırdayamaz hale geliyorlar. Ve herkes şikayetçi bu durumda. E, çiçekler egzotik e, çiçeklerin bulunduğu botanik bahçesinde her şey solmaya başlamış işte soylu ayak parmaklarımın arası kum doldu diyor mesela bir tanesi. Bu sorunlar bitmiyor. Herkes şikayetçi oluyor. Herkes yani kızın çocuğun başına toplanıyorlar. O da ne yapsın yani bu kadar kralla kraliçeli uğraşmak da hiç kolay değil derken aklına bir çözüm geliyor. Ee, ve çılgın bir oyun başlıyor. Bu çılgın oyun sayesinde gerçekten her şey bir eğlenceye dönüşüyor bir kez daha ve e, kitabımız Mutlu sonla bitiyor. Ee, hatta başladığı diyor ki yerde başladığı bitiyor. yerde bitiyor. İşte bu yüzden kumdan bir kale yaptım diyor bize. Final cümlesi olarak. Ve e, böylece bitiyor. Şimdi e, Aynet Sarfati'nin komşularım kitabından da bildiğimiz bir, hani dedim ya çok tutarlı kendi içinde evet. diye. E, onda da evin her katında başka bir komşu, evin Sadece dış kapısındaki bir iki ayrıntıdan yola çıkarak çocuğun kurduğu hayaller işte balık kokuyor mesela bir evinde içeride e, deniz kızı sevgilisi olan bir dalgıç var. Evet. Evin içini suyla doldurmuşlar işte ne bileyim bunun gibi hayaller kuruyordu. Şimdi burada da konusunda evet, inanılmaz aşarılığı. Ayrıntıdan vardır. yola çıkıp devasa bir evren neredeyse yaratan bir yaklaşımı var ve hikaye hep böyle katmerlenen bir hayal hı hı. olarak gidip sonunda... Son derece makul ve mantıklı bir yere bağlanıyor yani hani aslında e, hayalden başka bir şey olmadığından da eminiz ama o kadar da güzel bir hayal ki keşke hayal mi kalsaydı ne? Ya da gerçek mi? Ya da gerçek mi yoksa bütün bunlar? Çünkü o kitabın sonunda da komşularımın sonunda da benzer. Bunu da öyle değil tam olarak ama Aha. komşularımın sonunda mesela ha hayaldeymiş ya dedirten de bir sahne var aslında. E, bu anlatım dilinden ben çok hoşlanıyorum onu. E, bunu çizgiyle vermesi de ayrıca güzel. Çünkü çizgi, yani bu ayrıntıdan yola çıkıp koca bir hikaye kuruyor ama aynı zamanda onu resimde o kadar boyutlandırıyor, o kadar çeşitlendiriyor o, ki çok zengin sahneler, çok başka var. ayrıntılar, çok başka renkler, sürekli yeni karakterler, bir sürü şey girip çıkıyor. Aslında bakınca da o kadar karmaşık görünen sahneler değil. Yani ama işte ayrıntı o, çok. Bu ne kadın gibi arada. Evet. Hoş sürprizler yapıyor, eğleniyor yani. Ama şimdi belki... yani mesela figür sayısı çok daha fazla olabilirdi ne bileyim mesela e, Veres kitaplarındaki figür kalabalığını düşün. Hı -hı. Bunda o kadar büyük bir kalabalık yok ama mesela her bir giysinin üzerinde o kadar çok ayrıntı var ki evet. bu sefer ona takılıyorsun. Evet tek tek inceliyorsun yani incelemekle e, geçiyor evet. baştan bir daha. İşte Esimlerine o yüzden bakayım. ıslakozla Yok. kobayı da o yüzden saklıyor zaten evet. bir yandan bunu bizim için de bir oyuna çeviriyor e, bu bakımdan aslında bu kitapları yani evet hayal kurmak o hayali çoğaltmak mayalandırmak köpürtmek vesaire tamam bir yandan ama bir yandan da çok güzel bir görsel okuma fırsatı sunuyor. O yüzden de kitap bakmalık bir kitap olarak da çok güzel oluyor Aynet Sarfati'nin kitapları. E, kitabın adını tekrar edeyim. Evet, Kumdan Kale. Aynet Sarfati tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap. Sarfati Soy adlı bir arkadaşım vardı. Acaba bir akabalıkları var mı diye de sormadan edemeyeceğim. Olcay Maden'in Türkçe'ye çevirisiyle Çınar yayınları tarafından yayınlandı. E, bu haftalık Tam para. kadar. Evet çok eğlenceli bir kitapmış. Evet gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir donap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. Kitap dostu sizin okulu sundu.